1436, numaralı konu, Hz. Peygamber'in ilim öğrenmeye teşvik etmesi, evet, Hz. Peygamber bir gün bir saft oturduğumuz sırada çıka geldi ve, hanginiz ister ki, butan, veya akik, denilen iki dereden birine gitsin, hiçbir günah işlemeden ve herhangi bir kimsenin hakkına tecavüz etmeden bedavadan büyük örgüçlü iki deve getirsin, dedi, ey Allah'ın Rasulü, hepimiz bunu isteriz, dedik, Hz. Peygamber, o halde, niçin mescide girmiyor, orada öğretmiyor veya Allah'ın, kitabından iki ayet okumuyorsunuz, ki bu sizin için iki deve getirmekten daha hayırlıdır, üç okursanız, üçten, dört okursanız, dörtten daha hayırlıdır, buyurdu.